Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, ahirette huzurumuza gelip bizimle karşılaşacaklarını düşünmeyenler bize elçi olarak melekler gönderilmeli. Yahut Rabbimizi görmeli değil miydik? dediler. Gerçekten onlar kendilerini büyük görüp azgınlıkta hadi iyice aştılar. Gün gelecek, melekleri görecekler. Fakat o gün o suçluları sevindirecek hiçbir haber olmayacak ve melekler onlara, size haram, haram diyecekler. Onların yaptıkları her işin üzerine varıp, hepsini toz duman edeceğiz. Ama o gün, cennetlikler, kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde bulunacaklardır. Gün gelecek, gök, beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler, bölük bölük indirilecek. İşte o gün, Tam hakimiyetin Rahman'a ait olduğu iyice açığa çıkacaktır. Kafirler için o gün çok çetin bir gün olacaktır. O gün zalim parmaklarını ısırır, eyvah der. Keşke o peygamberle birlikte yol tutsaydım. Eyvah! Keşke falanı dost edinmeseydim. Vallahi bana gelen öğütten Kur'an'dan beni o uzaklaştırdı. Zaten şeytan, insanı işte böyle uçuruma sürükleyip, sonra da yüzüstü yalnız bırakır. O gün peygamber, Ya Rabbi! Halkım bu Kur'anı terk edip, ondan uzaklaştılar, der. İşte böylece biz, her peygamber için suçlulardan bir düşman ortaya çıkardık. Ama tasalanma! Senin Rabbin yol gösterici ve yardımcı olarak yeter mi yeter! Bir de o kâfirler dediler ki, bu Kur'an ona toptan bir defada indirilmeli değil miydi? Halbuki biz vahiy ile senin kalbini pekiştirmek için, böyle ara ara indirdik ve onu parça parça okuduk. Onların sana itiraz için getirdikleri hiçbir temsil, hiçbir soru olmaz ki, ona karşı biz sana gerçek durumu bildirmeyelim ve en güzel açıklamayı yapmayalım. O halde sen o kâfirlere ki, yüzleri üstünde sürünen sürüler halinde cehenneme tıkılacak olanlar yok mu? İşte onlar yerce en fena, yolca da en sapıktırlar. Gerçekten biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Haydi ayetlerimizi yalan sayan o halka gidiniz dedik sonunda o toplumu yerle bir ettik Nuhun halkına gelince onlar peygamberlerini yalancılıkla suçladıklarında onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret vesilesi yaptık Zalimlere gayet acı bir azap hazırladık adı semudu res halkını Bu arada daha birçok nesilleri de İnkârda ısrarları sebebiyle helak ettik. Onların her birine geçmişten misaller getirdik. Ama öğütleri tutmadıkları için hepsini kırıp geçirdik. Şu Kureyş müşrikleri, bela yağmuruna tutulan, üstüne taş yağdırılan şehire de vardılar. Peki orada olup biteni fark etmediler mi? Doğrusu onlar, öldükten sonra diriltileceklerini hiç düşünmüyorlar. Seni gördüklerinde mutlaka seni alaya alır ve Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu şahıs mıymış, bula bula bunu mu bulmuş derler. Eğer biz sebat etmeseydik, neredeyse bizi tanrılarımızdan vazgeçirecekti. Ama kendilerini bekleyen azabı gördükleri vakit, asıl sapanın kim olduğunu işte o zaman anlayacaklardır. Baksana şu kendi hevâ ve heveslerini tanrı edinen kimseye, Artık sen mi vekil olacaksın ona, işlerini sen mi yürüteceksin? Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinlediğini yahut aklını çalıştırdığını mı sanıyorsun? Doğrusu onlar yolu şaşırmada davarlar gibi, hatta daha da şaşkındırlar. Bakmaz mısın Rabbin gölgeyi nasıl uzatıyor? Dileseydi onu hareketsiz kılardı. Sonra nasıl güneşi ona delil kılıyoruz? sonra da nasıl tutup onu azar azar kendimize doğru dilediğimiz yere alırız. Size geceyi örtü, uykuyu bir istirahat, gündüzü de dağılıp çalışma vakti kılan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünden müjdeci olarak gönderen de O'dur. Ölü diyarlara hayat vermek ve yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten tertemiz suyu da biz indirmekteyiz. Bu gerçeği insanların iyice düşünmeleri için biz farklı üsluplarla anlatsak da onların çoğu nankörlükten başka bir şey yapmıyorlar. Eğer isteseydik her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik. O halde sen asla kafirlere itaat etme ve Kur'an'a dayanarak onlarla büyük bir mücahide gerçekleştir.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 Artık bu günahtan yakanızı kurtaramayacaksınız. Şuara suresi 227 ayettir. Mekki olup son 4 ayeti Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Şunlar gerçekleri açıklayan Kitabın ayetleridir. Onlar iman etmiyor diye üzüntüden Neredeyse kendini yiyip tüketeceksin. Eğer dileseydik, onlara gökten öyle bir mucize indirirdik ki, onun karşısında ister istemez boyun bükerlerdi. Fakat biz bunu istemedik. O sebeple, ne zaman onlara Rahman'dan yeni bir mesaj gelse, mutlaka ona arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Nitekim, işte bu mesajı da yalan saydılar. Ama, alay edip durdukları Kur'an'ın bildirdiği olaylar yakında başlarına gelince alay etmenin ne demek olduğunu anlayacaklardır. Peki bunlar yeryüzüne orada her güzel çiftten nice nebatlar yetiştirdiğimize hiç bakmıyorlar mı? Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin Aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir. Geniş merhamet sahibidir. Bir vakitte Rabbin Musa'ya, haydi o zulme batmış olan topluma yani Firavun'un halkına gidip, hakkı inkârdan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi? de diye nida etti. Ya Rabbi dedi, korkarım ki beni yalancı sayarlar. Benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Harun'a da risalet ver. Hem sonra, onların benim üstümde bir hakları da var. Bundan ötürü, beni öldürmelerinden endişe ediyorum. Hayır, buyurdu. Benim ayetlerimle gidin. Biz de sizinle beraberiz. Olup bitenleri işitiriz. Gidin o firavuna. Biz, Rabbül Alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın.'' Bizimle gelecekler deyin. Ah dedi, sen şu bebekken alıp, yanımızda büyüttüğümüz çocuk değil misin? Sonra da bizim sarayımızda senelerce kalmış, ömrünün bir kısmını bizimle geçirmiştin. Sonunda da bildiğin o işi yapmıştın. Sen doğrusu nankörün tekisin. Ben dedi, yanlışlıkla sonunda ne olacağını bilmeksizin, şaşkın bir vaziyette o işi yapmıştım. Sizden korktuğum için de kaçmıştım. Ama Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve beni peygamberler arasına dahil etti. O başıma kalktığın iyilik ise, İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi? Firavun, Sahi, şu bahsettiğin Rabbül âlemin de ne? dedi. Eğer işin gerçeğini bilmek isterseniz söyleyeyim. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir. Firavun, alaycı bir şekilde çevresindekilere, bu adamın dediklerini işittiniz değil mi? Musa, o sizin de, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Firavun, dikkat edin, size gönderilen bu elçi, kesinlikle bir deli. Musa, o doğunun da, batının da, doğu ile batı arasındaki her şeyin de Rabbidir. Aklınız varsa bunu anlarsınız. Firavun, Musa'ya cevaben, eğer benden başka Tanrı kabul edersen mutlaka seni zindanlık ederim dedi. Ya dedi. Sana doğruluğumu ispatlayan aşikar bir delil getirmiş olsam da mı? Haydi dedi. Doğru söylüyorsan göster o belgeni de görelim. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler. değnek her haliyle tam bir ejderha olu vermiş. Bir de elini koynundan çıkardı ki. Bakanların gözlerini kamaştıracak kadar parlak mı parlak? Firavun, etrafındakilere, bu adam dedi, galiba usta bir sihirbaz, büyü gücüyle ile sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Görüşünüzü bildirin. Bunu ve kardeşini biraz burada beklet. Bütün şehirlere haber gönder. Sonra ne kadar usta sihirbaz varsa, alıp gelsinler, dediler. Böylece belirlenen günde, bütün usta sihirbazlar toplandı. Halka da "Haydi ne duruyorsunuz? Siz de toplansanıza. Umarız büyücüler galip gelirler. Biz de onların dinlerine tabi oluruz." denildi. Büyücüler Firavun'un huzuruna varınca ona, "Biz galip gelirsek elbet bize büyük bir ödül verilir herhalde." dediler. "Evet, evet." dedi. "Üstelik sizi yakın çevreme alacağım. Benim gözdelerimden olacaksınız."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 dediler. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin öncüleri olduğumuzdan ötürü umarız ki Rabbimiz günahlarımızı affeder. Musa'ya da mü'min kullarımı geceden yola çıkar. Zira siz mutlaka takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun ise onları takip etmek gayesiyle bütün şehirlere asker toplamak üzere görevliler çıkardı. Esasen bunlar çok küçük, Sefil bir gruptur. Fakat bize karşı kızgın olup, diş bilemektedirler. Biz de elbette uyanık, tedbirli bir topluluğuz, diyordu. Ama neticede, biz onları, bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık. Bu olay, böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere, İsrail oğullarını mirasçı yaptık. Güneş doğup, ortalığı aydınlatırken, Firavun'un ordusu onları takibe koyuldu. İki topluluk birbirini görecek kadar yaklaşınca, Musa'nın arkadaşları, Eyvah! Bize yetiştiler, dediler. Hayır, asla dedi. Rabbim benimledir. Ve o, muhakkak ki, bana kurtuluş yolunu gösterecektir. Biz Musa'ya, asanı denize vur, diye vahyettik. Vurur vurmaz deniz yarıldı. Öyle ki, birer koridor gibi açılan her yolun iki yanında sular büyük dağlar gibi yükseldi. Ötekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.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 Ulu Rabbim de yine odur. Ya Rabbi bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle. Gelecek nesiller için de iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasibeyle bana. Naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni Ya Rabbi. Babamı da affet. Ona tövbe ve iman nasibet, et zira o yolunu şaşıranlar arasında insanların diriltilip bir araya toplandığı mahşer günü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 Allah'a karşı gelmekten sakının da, bana itaat edin. Ah! dediler, seni izleyenlerin, toplumun en aşağı tabakasından olduklarını göre göre, sana inanmamızı nasıl beklersin? Nuh, onların daha önce ne yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Sizin azıcık bir şuurunuz olsaydı, bilirdiniz ki onların hesabı ancak Rabbime aittir. Ben, iman edenleri asla kovamam.'' Ben sadece, açıkça uyaran bir elçiyim. Onlar, Nuh, bizi dinle. Eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutulacaksın, dediler. Nuh, ya Rabbi, dedi. Halkım beni yalancı saydı. Artık benimle, onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki mü'minleri sen halâseyle ya Rabbi. Hülhâsa biz de onu ve yanındakileri, o yükle dolu gemi içinde kurtardık. Arkasından geride kalanları da suda boğduk. Elbette bunda alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahîmdir. Mutlak galiptir. Geniş merhamet sahibidir. Ad halkı da resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Hud onlara şöyle dedi: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 O muazzam yapıları dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bah ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum. Sen dediler ha böyle nasihat etmiş ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol önceki atalarımızın sürüp gelen adetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz. Neticede onu yalancı saydılar. Biz de onları imha ettik. Elbette bunda alınacak ibret var.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 Erkeklere şehvetle varıyorsunuz. Neden Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da bu işi yapıyorsunuz? Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz. Bizi dinle Lut dediler. Bu söylediklerine son vermezsen, mutlaka yurt dışına sürüleceksin. Ben dedi, sizin yaptığınız bu işten nefret ediyorum. Beni ve bana tabi olanları, onların yaptıkları kötülüğün cezasından ve onların her türlü şerrinden sen kurtar ya Rabbi biz de onu ve ona uyanları tamamen kurtardık yalnız bir koca karı geride kalıp helak edilenler arasında oldu sonra geridekileri hep imha ettik üzerlerine öyle helak eden bir yağmur yağdırdık ki sorma uyarılanların başına yağan musibet ne fena idi elbette bunda alınacak ibret vardır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 Senin kalbine açık ve vazıh bir Arapça ile indirmiştir. Bu Kur'an'a elbette öncekilerin kitaplarında da işaret edilmiştir. İsrail oğullarından bilginlerin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir? Eğer biz Kur'anı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi. İşte aynen bunun gibi. Biz o yalanlamayı suçlu kâfirlerin kalplerine öyle bir soktuk ki o can yakıcı azaba girmedikçe ona iman etmezler. İşte bu azap kendilerine ansızın gelir ki onlar hiç farkında olmazlar. İşte o zaman acaba bize azıcık olsun bir mühlet verilir mi derler. Hala onlar bizim azabımızın çar çabuk gelmesini mi istiyorlar? Ne dersin? Onları yıllarca yaşatsak da sonra tehdit edildikleri o azap başlarına gelse onca seneler yaşayıp zevklenmeleri kendilerini kurtarabilir mi biz hiçbir ülkeyi uyarıcıları gelmeden imha etmedik öğüt verilip hatırlatma yapılmıştır biz hiçbir zaman zalim olmadık Kur'an'ı asla şeytanlar indirmiş değildir bu onların yapacağı iş değildir hem isteseler de buna güçleri yetmez çünkü onlar Vahyi işitmekten kesinlikle men edilmişlerdir. Öyleyse sakın Allah ile beraber başka tanrıya yalvarma. Sonra azaba maruz kalanlardan olursun. Önce en yakın akrabalarını uyar. Sana tabi olan müminlere kol kanat ger. Bununla beraber akrabalarından sana isyan edenlere ben sizin yaptıklarınızdan beriyim de sen o aziz zürahime. O mutlak galip ve geniş rahmet sahibine güvenip dayan. Sen yolunda kâhim olurken, namaza dururken de, O seni elbette görüyor. Secde edenler, ibadet edenler arasında dolaşmalarını da görüyor. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen O'dur. Şeytanlardan bahsediyorlar. Şeytanların asıl kime indiğini bildireyim mi? Onlar yalan ve iftiraya, Günaha düşkün kimselere inerler. Çünkü o iftiracılar şeytanlara kulak verirler. Esasen onların çoğu yalancıdırlar. Şairler var ya, bunların peşine de sapkınlarla çapkınlar düşer. Görmez misin onlar her vadide sözcüklerin, hayallerin peşinde dolaşır ve yapmayacakları şeyleri söylerler. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar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 Allah'ın adıyla. Tâsîn. Şunlar Kur'an'ın ve gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Müminler için hidayet, rehber ve müjdedir. O müminler ki namazı hakkıyla ifa eder, zekâtı verir ve ahirete kesin olarak iman ederler. Biz ahirete iman etmeyenlere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 hays ve bereket verildi. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Bütün noksanlardan münezzehtir. Dinle Musa. Ben her şeye kadir, mutlak galip, her işi hikmetle dolu olan gerçek ilahım. Şimdi asanı yere bırak. Bırakıp da onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun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 Onların doğruluğuna şahitlik ettiği halde sırf kibir ve haksızlık sahikiyle onları inkar ettiler. İşte bak da fesatçıların, bozguncuların akibetlerinin nasıl olduğunu gör. Biz Davud'a ve Süleymana ilim verdik. Onlar da bizi mümin kullarının çoğuna üstün kılan Allah'a ham dolsun dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar.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 Yoksa yalancının tekimesin bunu anlayacağız. Sen şimdi şu mektubumu götür, bırak onların yanına. Sonra onlardan biraz uzaklaş ve ne yapacaklarını gözle. Kraliçe, değerli danışmanlarım, bana çok önemli bir mektup gönderildi. Mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayıp bana karşı kibirlenmeyin İtaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin diye devam etmektedir. Değerli danışmanlarım, bu mesele hakkında görüşlerinizi istiyorum. Peki bildiğiniz gibi sizi çağırmadan, size danışmadan hiçbir meseleyi hükme bağlamam. Onlar biz güçlü, kuvvetliyiz, savaşçı milletiz ama yetki sizindir. Değerlendirip münasip gördüğünüz emri verin dediler. Doğrusu dedi kraliçe Hükümdarlar bir ülkeye girince oranın düzenini alt üst eder, halkının eşrafını da sefil ve zelil ederler. Evet, istilacılar hep böyle yaparlar. Bunun içindir ki ben şimdi onlara bir hediye gönderip elçilerimin ne gibi bir cevap getireceklerini bekleyeceğim. Elçi Süleyman'a gelince o elçiye siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği nimetler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 Şükrüne ihtiyacı yoktur. İhsan ve keremi boldur. Devamla dedi ki, Şimdi kraliçenin tahtının şeklini değiştirin. Bakalım onu tanıyacak mı, tanımayacak mı? Süleyman'ın huzuruna girince, ona, senin tahtında böyle midir diye soruldu. Sanki o dedi. Zaten bize daha önce ilim nasip edildi. Onun için de biz teslimiyet gösterenlerden olduk. Öteden beri, Allah'tan başka taptığı putlar tevhid dinine girmesini engellemişti. Çünkü o kafir bir millete mensupti. Kraliçeye "Buyurun saraya girin." denildi. Sarayın eyvanını görünce zemininde de engin ve durusu olduğunu zannedip eteğini yukarı çekti. Süleyman, "Bu sırçadan yapılmış şeffaf bir saraydır." Kraliçe, "Ya Rabbi." dedi. "Ben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 biz de tuzak kurduk. Kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk. Onların planlarını alt üst ettik. Bak işte onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu? Biz onları da kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır. İman edip